Daha su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuray Yüce. Su hakkında bu haftaki konumuz gerçekten çok ür ürkütücü bir konu. Geçtiğimiz günlerde adanın içme suyu şebekesinde asbestli borular olduğu gündeme geldi. Aslında yıllardır bilinen şeyler bunlar ama gündeme hmm. gelince bir anda bomba etkisi yaratıyor. Şebeke sisteminin 321 kilometrelik kısmında bu kanserojen madde ihtiva eden asbest var. Kimya Mühendisleri Odası Güney Bölgesi Şube Başkanı Ali Çelik de bir takım açıklamalar yaptı bu konuyla ilgili. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın asbest için kesin kanserojen madde olduğunu söyledi. Bunu hatırlattı ve Adana ve ilçelerindeki asbestli içme suyu şebekesinin bir an önce değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Değişik evet. yerlerde. Evet. Tabii bu borular yeni yapılmış değil. 1970-1980'lere hmm. kadar... Gidiyor tarihi. Hı -hı. E, ama zararlı olduğuna ilişkin olan bilgiler e, daha yeni tarihlere ait. E, ve bu tarihten itibaren de bu boruların yenilenmiş olması e, gerekiyordu. Ancak e, 2015 yılındayız ve hala bu borular içme suyu e, olmasa bile e, Adana'da belki içiliyordur musluktan su. Biraz içiliyor tabii. Kullanım amaçlı e, su temini açısından da kullanılır halde. Bir an Hı -hı. önce bu boruların e, değiştirilmesi gerekiyor. Evet. Var mı bu örnekler? Var. Tabii örnekler var ama bir de şunu da belirtelim. Adana'nın İncirli Kava üstünde, üstünde e, Amerika'da askerlerin kaldığı lojmanlarda da yine daha önceden asbestli borular varmış. Bunlar mesela ee, yenilenmiş. Yani demek ki istenince yapılabiliyor. O kadar büyük masraflarda da gerekmiyor. Yeter ki niyet evet. şey olsun. Iyi yani bu olsun. boruları yenileyecekler en nihayetinde. Ama evet. bunu sürece Hı -hı. hızlandırmak ve bir an önce e, yapıyor olmak gerekiyor. Bu açıdan da o bölgedeki yerel yönetimlere büyük e, görev düşüyor. Hı -hı. E, meclislere yerel yönetim meclislerine büyük görev düşüyor. E, aynı zamanda finansman e, ayrılması gerekiyor. Bu konuda yatırım yapılması gerekiyor. Evet, öncelikle asbestten biraz bahsetsek. Evet, ürkütücü dedik evet. de nasıl ürkütücü? Şimdi ürkmeye başlıyoruz, evet. Türkçesi amyant aynı zamanda ama daha çok asbest olarak kullanılıyor. Bu beyaz, grimsi ya da yeşilimsi renkli böyle kütlesel, uzun, ipeksi, kolay ayrılabilen iplikçikler halinde bulunuyor doğada. Asitlere ve ısı, ısıya dayanıklı bu nedenle ateşe de dayanıklı ve ateşe dayanıklı eşyaların e, örneğin giyecek perde benzeri Hı -hı. Ha, yapımında ve ısı yalıtımında kullanılıyor. Bunun dışında üç fazla kullanım alanı var aslında özellikle gemi, uçak, otomobil sanayisinde, makine konstrüksiyonlarında yağlayıcı madde ve sızdırmazlık elemanı olarak kullanılıyor. Yine inşaat sektöründe ısı ve ses izolasyonunda da yaygın olarak kullanılan bir madde. Evet Türkiye'de de e, bulunuyor e, Kastamonu, Eskişehir, Sivas, Divri, Beypınarı, Beypınarı, Kangal, Zara, Çankırı, İzmir, Bursa, Orhaneli'nde, Erzincan, Hatay ve Çanakkale gibi illerde e, asbest rezervleri bulunuyor. E, ama aynı zamanda üretiliyor Türkiye'de yaklaşık evet 3500 evet. tonluk bir üretim söz konusu. Evet. E, Az önce Akgün de söyledi amiant diye hani bir yandan da Türkçesi Kesiz, evet. kullanılıyor. Ee, en yaygın kullanımı amyant çimentosu olarak ifade ediliyor. Amiant lifleri ve çeşitli çimentoların karışımıyla hazırlanan hamurdan yer karoları, su boruları gibi ürünler imal ediliyor. Ee, aynı zamanda cam yünüyle birlikte pekiştirilmiş plastiklerin üretiminde de kullanılıyor. Yani her yerimizde asbest var aslında. Var. Asbest kaynağı var. Şimdi bu maddenin özelliği kanserojen olması. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nca kanserojen maddeler listesinde yer alıyor ve kesin kanserojen madde olarak tanımlanıyor. Asbestli ürünler gelişmiş ülkelerde e, tamamen yasaklanmış durumda artık hiçbir şekilde kullanılmıyor. Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Başkanı Profesör Dr. İdris Yücel e, asbestle ilgili şunları söylüyor. Kanserojen bir maddedir diyor özellikle de. Solunum yoluyla alınması durumunda akciğer zarı kanserine neden oluyor. Mikroskobik dikiş iğnesi şeklindeki kristallerden oluşuyor. Bunlar tıpkı böyle parmağımıza batan e, diken gibi veya cam kırıkları gibi saplandığı yerdeki hücreleri değişime uğratıyorlar. Hücrenin kanserojen olmasına neden oluyorlar. Bu kanser türlerinin yanı sıra akciğer zarları arasında sıvı toplanmasına neden oluyor, kireçlenmeye... ...akciğer dokusunda bağ dokusu oluşumu gibi etkileri de e, ekleyebiliriz. Aynı zamanda ciltte yaralara da neden olabiliyor temas halinde. Peki, ürkütücü kısmı evet. bir miktar daha devam edecek olursak... ...özellikle su boruları insan sağlığı açısından e, çok tehlikeli olduğu söyleniyor. Mide, pankreas, böbrek, üst solunum ve sindirim yolu kanserlerine yakalanma riskini arttırdığı belirtiliyor... Asbest e, içme suyuna karışırsa e, direkt vücuda sindirim yoluyla alınmış oluyor. Sindirim yoluyla alındığında da e, kanser e, oranını arttırdığı ifade ediliyor. Evet. Ama aynı zamanda asbestle içme suyu şebekelerinde e, hatlarda meydana gelen patlak ve kırılmalardan kaynaklı e, asbestten çıkan küçük parçaların ciğerlere yerleşmesiyle e, bir e, kanser riskini daha da e, arttırdığı. E, ...ifade ediliyor... E, ...aynı zamanda... E, ...suyun asbestli... ...yüzeyle temasa geçerek... ...aynı etkilerin oluşmasına da... ...neden olduğu söyleniyor... Evet. ...böyle devam ediyor... Hmm. ...burada keselim... Evet, yani ...sonuç olarak e, ortadaki içme suyunda... ...asbestli boruların kullanılması son derece... E, ...zarlı, halk sağlığını... Zar e, ...yani gerçekten büyük tehlikeye atıyor... ...ve bu boruların bir an önce... ...mutlaka yenilenmesi lazım... Peki şimdi biz Adana'yla başladık e, programımıza. Çünkü en son Adana'dan bir haber aldık. Bu... Adana'nın sorunu mu bir tek? Bir tek Adana'nın sorunu mu değil tabii. E, hatırlayacak olursak Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz aylarda 58 ilde içme suyu şebekesinin sorumlu olduğu yönünde bir açıklama yapmıştı. Hı hı. Bunlar illerin sayısı, ilçelerin sayısını ise tam olarak bilmiyoruz ama... Dokuz yüzün üzerinde diyebiliriz. Hı hı. E, Denizli'de, Bodrum'da, Kırşehir'de, Karlova'da, Bingöl iline ait. Ve daha onlarcasında asbestli boruların değiştirilmesi çalışmaları devam ediyor. Bazı yerlerde ise borular var, asbestli borular var ama en ufak bir adım bile atılmış değil bunların değiştirilmesi yönünde. Evet. Yani Türkiye'de 10 yıllar boyunca neredeyse bütün e, şehir şebekelerinde asbestli su boruları kullanıldı. E, Şehirlere verilen sular bu borulardan geçti. Asbetsiz boruların içine geçen çebeke suyu boru içinden kopardı. asbest e, az önce ifade ettiğimiz gibi liflerin e, beraberinde taşıyarak aslında bütün hayatımızı e, hayatımıza dahil oldu. Bu suları içi içildi. Hala içenler var. Eskiden hı hı. daha yoğun bir biçimde içiliyordu. E, çamışırlar bu sularla yıkandı. E, meve ve sebzeler bu sularla e, yıkandı. Yani bir dönem Hı. Büyük bir kesimi Türkiye'de hı. asbestli e, su kullanımını evet. yaygın bir biçimde yaptık. Yani sonra da diyoruz ki bu kadar kanser nereden çıkıyor? İşte ortada e, bir de şey oluyor. Hani kış aylarında da su boruları patlıyor, donuyor sular. Hı hı. O zaman o patlamalardan, kırıl, kırılmalardan da asbest her yere yayılıyor. Gerçekten hani şöyle bir şey deyip çıkamayız. İşte ben kendiminkisini değiştirdim falan. Tamamen her tarafın değiştirilmesi lazım. Hı hı. E, nitekim asbest Türkiye'de yasaklandı ama ondan önce biraz e, dünyada neler olmuş çok kısaca bakacak olursak. 1950'lerden 1980'lere kadar Avrupa'da asbest kullanımı hızla artmış. 80'lerden itibaren ise ülkeler e, sağlık etkileri nedeniyle teker teker asbest kullanımını yasaklamışlar. E, en sonunda Avrupa Birliği 1999 tarihinde e, bir direktifle tüm Avrupa Birliği ülkelerinde her türlü asbestin kullanımını ve pazarlamasını... ...yasaklama yoluna gitti ve e, bu direktifin tüm üyeler için, üye ülkeler için... E, ...1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesiyle de Avrupa Birliği'nde artık asbest yasa tam olarak başladı. Yine işçilerin asbestle maruz kalmalarından doğacak risklere karşı korunmaları ile ilgili 2003 tarihli bir direktif var. Bunda da asbest çıkarılması, üretimi, işlenmesi sırasında işçileri asbest liflerine maruz bırakacak tüm faaliyetler yasaklanmış oldu... Bir de mevcut asbestin temizlenmesi ya da asbestli binaların veya birimlerin bakım onarımı için, yıkımı için e, çalışan işleri maruz kalacağı asbestten korunmaları için e, çok sıkı limitler, önlemler getirildi. Bu direktif de 2006 tarihinde tüm üye devletlerde yürürlüğe girmiş oldu. Evet. Bir miktar Türkiye'ye bakacak olursak, buradan ne zaman e, yasaklandı asbest kullanımı? Eee 29 Ağustos 2010 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığı bir yönetmelik e, hazırladı. E, asbest kullanımı bu yönetmelikle yasakladı. Bu yasak da 31-12-2010 tarihinde yürürlüğe girdi. Böylece asbestin üretimi, kullanımı, piyasaya arzı ve asbest içeren eşyaların piyasaya sürülmesi yasaklanmış oldu Kesin kanserojen olduğu e, gerekçesiyle. Yani. Bu çok önemli bir a, adım. Ancak bu kanserojen madde hala e, hayatımızın bir yerlerinde bulunuyor. Yani. E, i̇şte bu programın yapım nedeni de bu. Adana'daki şebeke suyunun borularının aspeti olması. Ha. E, bu borular yıllar öncesinde döşenmiş... Tamam buna da bir itiraz yok ama e, yasaklandığı andan itibaren evet. boruların hızla yenilenmesi gerekiyordu. E, ancak altyapı çalışmaları masraflı ve Türkiye'de 900'ün üzerinde işte ilçenin su boruları böyle olduğu ifade ediliyor. Evet. E, bunlar gerekçe e, olarak sunularak bu işten bu işe yeterince e, önem verilmediğini görebiliyoruz. evet. Programımızın ikinci bölümünde yine bahsetmeye devam edeceğiz. Birkaç örnekle de asbestten. Şimdi bir ara veriyoruz. Bill Callaghan'dan dinliyoruz. From the Rivers to the Ocean. line, you touch things for their shape, have faith in wordless knowledge, have faith in wordless knowledge, well, I could tell you about the river. get in the body the rain made of our days before we knew we are swimming in the rivers of the rains of our days before we knew and it's hard to explain what i was doing all thinking Guess I was a decent man, all in all Following the river from above Like a bird with faith in wordless knowledge And the fallen stars, they flew too And I knew they were sowing something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 The city was a fist, I lived on its wrist And I took myself a good long Evet su hakkında bu hafta devam ediyoruz şarkımızdan sonra asbestten konuşmaya Türkiye'nin pek çok yerinde asbestli su boruları var ve bizim vücudumuza e, beslenme yoluyla bunlar geçiyor. E, son olarak geçtiğimiz hafta Adana'da bir e, asbest skandalı ortaya çıkmıştı. Biz de oradan yola çıkarak hem Adana'dan biraz bahsettik ilk bölümde. Şimdi de Türkiye'de, Türkiye'nin gündeminde defalarca geldi. Birkaç tanesini hı hı. ele alabiliriz. Yoksa yani sürekli oluyor. Bazıları hiç gündeme gelmiyor. Bunu da hiç unutmamak lazım. Geçen evet. sene, geçen senin başında Datça... Evet. Vesiyesiyle tekrar asbestli konuşmuştuk. DATÇA'da işte boruların su borularının asbestli olduğu ve bunun yenilenmesi üzerine Change.org üzerinden bir imza kampanyası başlatılmıştı. Ee, ne aşamadadır şu anda ee, çok emin değiliz ama e, hem gündeme gelmesi e, hem de e, ilgili yerel yönetimin bu konuda adım atacağını söylemiş olmasını tamam. o dönemde de e, biz... ...şey yapmıştık, söylemiştik... ...yani evet. ifade etmiştik. Evet, bir başarı çünkü hani... ...şey oldu, bir e, imza kampanyası... Evet, ...sonucunda oldu. Bayağı da imza... Hı -hı. E, ...toplandı. Evet, 33 ...binden fazla imza toplanmış ve... E, ...daha sonra İller Bankası... ...Datça'da boruların değiştirilmesi için... ...kredi vereceğini açıklamış. Ama şey düşündürücü, hani insanların... ...en temel yaşamaklarından birisi su hakkı. Evet. Temiz suya erişim hakkı. Bunun için hani imza toplamak zorunda kalmak... ...bu ülkede gerçekten... ...çok tatsız bir şey. Hı hı. Kötü bir şey. Tabii yine de sevinelim ki yani en azından olumlu bir şey yapılmış. Bazen hiç kimse dinlemiyor... ...imza kampanyalarını. Evet. evet. Edirne gündeme gelmişti. Hala gündemde yanılmıyorsak. Onda da ana taşıyıcı su... ...şebekeleri, 1930'ların... ...başında yapılan... Hmm. ...su şebekesi asbestli oldu... ...ifade edilmişti. Bu borular hala... ...kullanılıyor. Aynı zamanda... Programın başında da söylediğimiz gibi bu boruların e, bir de yıllar içerisinde yıpranmadan Hı. dolayı e, daha fazla e, patlaması ya da işte kırılması söz konusu oluyor ve büyük bir tehlike arz ediyor. Evet. Bu açıdan e, bir an önce bu ilde de örneğin boruların değiştirilmesi gerekiyor. Hı. Evet yine e, Gökçe Bey Zonguldak'ın bir yeri diyelim. Göktöbe'de de yine asbestli su borularının değişmesi gündeme geldi. <gülüyor> yani değişecek değil tabii. Asbestli olduğu, yıllardır bu şekilde olduğu. Eee Bankası aracılığıyla 17 yıl önce yapıldığı gündeme geldi. E bunlar ya yani 17 yıl önce 17 yapmış. yıl önce yapılmış Olması ama başka bir sorun evet, işaret yani... ediyor. Evet, hemen. Tabii <gülüyor> bozulmalar, kırılmalar falan başlamış ama e Belediye başkanının tepkisi çok ilginç burada da. Asbestli su borularının zararsız olduğunu söylemiş. Bütün bu hı hı. tepkilere rağmen. Ve şu anda gündemimizde bu boruların değiştirilmesi diye bir şey yok demiş. Hala da bu konuda hiçbir adım atılmış değil. Hiçbir hı hı. adım. Bunu da biliyoruz yani. Evet. Şimdi peki asbestten kurtulmak için neler yapılabilir? Yani bu e, nasıl bir yöntem izlenmeli? Bununla ilgili e, neler söyleyebiliriz? Onlara bir bakalım. Şimdi gelişmiş ülkelerde her türlü kullanımı artık yıllardır yasak hı hı. Türkiye'de de 2011 yılının başından itibaren 2010 yılının son gününde şey oldu 2011 hı hı. yılından itibaren de zaten yürürlüğe girdi yasaklanmış olması çok önemli bir adım beş senedir bu şekilde ancak maalesef çoğu durumda bizim de bahsettiğimiz gibi 900'den daha fazla sayıda ilçenin e, asbestli su borusu var ve e, maalesef bu yasa kağıt üzerinde kalmış durumda. ...ülkenin her köşesinde hayata geçirilmesi lazım. Çünkü bir yerde e, kirlilik varken başka bir yerde temizlik olması söz konusu değil. Evet, öncelikli olarak bu boruların yani asbestli boruların nelerde olduğunu tespitinin yapılması gerekiyor herhalde. Evet. Değil evet. mi? Yani Değiştirilebilmesi ondan... için bu bilgi Hı -hı. bile sağlıklı değil aslında. Evet. Bir de şöyle bir şey var Nuran ee, Aslında tespit o kadar zor bir şey değil. İnsanlar zaten haykırıyorlar. Burada boruların Hı -hı. işte yapılması lazım, yenilenmesi lazım. Zonguldak'ta olduğu gibi ee, başka yerlerde olduğu, Datça'da olduğu gibi. Yani insanlar imza kampanyası düzenleyip artık yetkililere ancak böyle ulaşabiliyorlar. Normalde arada bu kadar mesafe olmaması lazım yani. Evet. Bu boruların yenilenmesi gerektiğini defalarca ifade ettik. Sağlığa zararı Bulunmayan basınca dayanıklı ve uzun ömürlü e, polietilen veya çelik borularla su şebeke hatlarının baştan sona yenilenmesi hmm. gerekiyor. Evet. İkinci adım. İkinci adım doğru evet. Yine eski asbest sporlarının yer altında kalması söz konusu. Bunları yüzeye çıkartırken insan sağlığı açısından çok tehlikeli olabiliyorlar. Ve bunun için gerekli önlemlerin alınması lazım. Yani evet. işçi sağlığı da çok önemli burada. Uzmanların bu işi yapması gerekiyor. E, tespit etmesi ve uygulaması gerekiyor. E, ama tabii tek mesele şimdi bu programdan da şöyle bir sonuç çıkmasın. Tek derdimiz su suda. Öyle bir şey yok. Şebeke suyu boruları yenilendikten sonra bu borulardan temiz ve içilebilir kalite ve lezzette su akmalı. Bu ülkede insanların çoğu bu yüzden pek çok nedenden dolayı şebeke suyu içemiyor. Hatta bizim ülkemizin sağlık bakanlığı binasında bile şebeke suyu kullanılmıyor. Evet. evet. Yani bunu da bir ...övünç kaynağı olarak e, ifade etmeleri de ayrı bir garabet. Evet. Aynen. Ee, hatırlarsanız geçimiz yalnız Ankara'da şebeke suyundan hastalananlar olmuştu. Bunu yalanlamak için de Melih Gökçek, e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı... ...bir basın toplantısı düzenleyip çok yaratıcı bir şekilde o e, kirli suyu içmişti. Sözde kirli suyu. <gülüyor> Ee, ve şey hani su temiz şebeke suyunu içebilirsiniz demişti. O dönemde de Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu şöyle demişti. Ankara'daki şebeke suyu temiz. Ama kokusu, kokusu <gülüyor> ve rengi dışında e, Ankara'nın suyunda bir sorun olmadığını ifade etmişti. Ama üzülerek şunu söylemişti. Ben e, şebeke suyu içmiyorum damacana. E, suyu içiyorum demişti Hatta e, sen ifade ettin değil mi Az önce hmm. e, Bakanlıklarda çay ocağında evet, evet. Çayı bile hmm. musluk suyundan Demlemediklerini ifade eden Yazılar, yazılar yazıyorlar var. Bu Öyle. kadar güven telkin ediyorlar insanlara Çok iyi hissediyorsunuz da. bir vatandaş olarak Bu ülkede Evet şimdi ben şebeke suyu kullanmıyorum damacana suyu tüketiyorum diyen bir sağlık bakanından da fazla bir çözüm önerisi beklememek lazım. Şebeke suyunda kanserojen madde varmış yokmuş başka çeşitli kirleticiler varmış bu su içilebilirmiş içilemezmiş. Bizim bakanlar için önemli değil bunlar zaten onlar damacanadan içiyorlar. Ama evet. genel olarak söyleyecek şurada e, programında sonuna geliyoruz. Özetleyecek olursak eğer hı hı. biz bütün ihtiyacımızı damacana suyundan karşılamaya başlayacak olursak. E, evet. Karşılaşacağımız tablo maddi açıdan kaldırılabilecek e, nitekte de olmayacak. E, Akgün programa gelmeden önce bir hazırlık yaptı. Bununla ilgili kişi başına düşen aylık su miktarı ortalama 4 ton ise bunun tamamını 19 litrelik. Damacana sudan karşılarsak ve bunlar için minimum fiyat 7 lira ödemeye kalkacak. Minimum bu değil mi? Ortalama Tabii, da değil ortalama aslında. Ortalama da değil. Evet. Minimum fiyat 7 lira ödemeye kalkacak olursak aylık su faturamız yaklaşık 1457 liraya ulaşıyor. Evet. Asgari ücretten çok daha fazla. Evet. Yani. <gülüyor> ve bu bir kişi için yani bir ailenin faturası değil bu. Evet. Ee, bu yüzden e, programın bitme basıncıyla belki bir sloganla e, bitirmek lazım. Oysa bu su şubekilerinin yenilenmesi, altyapı hizmetlerinin yenilenmesi, sağlıklı borulardan sağlıklı temiz suyun akması evet. ve bunun e, temel evet. ihtiyaçlara yetecek kadar e, olan miktarın ücretsiz olması temel evet. hak olarak... Söylenmeli yani evet. bu bizim temel hakkımız ben bir şey daha eklemek istiyorum Nurhan ee, şimdi biz bakalım önerisini ciddiye alırsak hani sadece yoksul kesim değil ekonomik durumu daha iyi olanlar bile bu parayı ödeyemez yani artık suya para vermek için çalışıyor olacağız bir de şu soruyu sormak lazım yani madem bu kullanacağımız musluklardan akan su temiz Hı. değil o zaman biz buna niye para ödüyoruz? Ve belediye işini doğru düzgün yapamıyorsa bu kadar sistem niye kuruluyor? Hı -hı. Devlet eğer bize en temel hakkımızı veremiyorsa niye orada? Gibi evet. deli sorularla <gülüyor> programımızın sonuna doğru geliyoruz. Evet bitiriyoruz. Geliyoruz. Evet, ee, bu haftalık bu kadar diyelim. Ee, temiz temiz bir hafta sonu geçirin diyelim. Tertemiz sular gibi. Görüşmek üzere. kalın Su hakkı.